Aslında çok tarif bir adam, yani sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi davranıyor, melamet. Suçunu ve kabahatını nasıl saklıyorsa halktan, ibadet ve taatında öyle saklıyor. Bu şekilde. Heh. Ama biz öyle bir misal geçirdik. Ama bugün için değil o. O İslam'ın bol zamanında olan hadisata bakıyor. Bugün için, Melamet soğuk orası namaz kılmaktır, halkın tarzına hedef olmaktır. Bak pejeden cami yok bu namaz kılıyor, deyyus, gürcü, erit, soktaz, o işte melamet oluyor şimdi, deyyurda. Ters de o melamet bugün, melamet. Yani, melamet, levme etmek kendini. Onun için Kur'an'da var mı? Laim'in levminden sokmazlar bu. Allah yani, ne yapıyor? Suçunu gizlediği gibi, suçunu nasıl gizliyorsa halktan, Yaptığı ibadet ve taatını da Halk'tan gizliyor. Ama iradesiyle yaparsa mürayi olur. O bir makam durum elamet makamı. Her tarikatta vardır. orada da onun iradesi elinden alınır. İrade cüzdüyesi. hakkını evine girer o. Hatta hala ona iş işletir o işi. Çünkü kendi isteğiyle yaparsa ya, o vakit olur. Gösterişçi olur yani. Öyle işleri kalsardır. Hazreti kalsardır. İkincisi Emel-i Sikkiyye'dir. Üküncüsü Nurul Alak Üç Nurul Av, üçüncü müşkildir, Melani. Nurullah üçüncü müşkildir, yakın zamandadır, bilgili bir adamdır Melanini, ileri gelenlerinden. Böyle.